Hazırlayan ve sunan Ümit Şahin. İyi geceler, iyi pazarlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Agnus Dei Tanrı'nın Kuzusu programının 26.sında ve bu yayın döneminin de son programında birlikteyiz. Aslında Agnus Dei'nin 29. yayın döneminin son programının ötesinde... Pazar günkü son program aynı zamanda gelecek yayın döneminde 30. yayın döneminde yarın başlayacak bildiğiniz gibi. Agnus Dei bundan böyle çarşamba günlerine taşınıyor. Çarşamba günleri öğleden sonraları bildiğiniz gibi saat 14.30'da 15.30 arasında bir klasik müzik kuşağı var Açık Radyo'nun. Bundan sonra Agnus Dei de bu öğleden sonra klasik müzik kuşağında saat 14.30'da çarşamba günleri yer alacak. Dolayısıyla bu son pazar programımız pazar gecesi programımız. E, 26. program ve bu yayın döneminin son programı olduğu için yine bir özel program e, esprisi yapalım istedim ve e, Agnus Dei e, de Agnus Dei özel programı e, yapmaya karar verdim. Ne demek bu? E, Agnus Dei bildiğiniz gibi Tanrı'nın kuzusu anlamına geliyor ve e, hem müzik tarihinde klasik müzikte, e, dinsel müzikte hem de e, Hristiyanlık e, İçinde, ilahiyatında diyelim. Ee, önemli bir kavram, ee, Tanrı'nın kuzusu kavramı. Biraz hem bu kavramın ne olduğundan bugün söz edeceğiz hem de çeşitli bestecilerden Agnus Dei'ler dinlemeye başlayacağız. Ee, bir sonraki programda da önümüzdeki çarşamba günü de e, Agnus dei dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi Agnus Dei nedir? Ee, buna girmeden hemen bir e, müzik parçasıyla başlayalım. İlk olarak Rönesans döneminden e, oldukça eskilerden 1500'lü yılların sonlarından başlayacağız. 1540-1623 yılları arasında yaşamış e, İngiliz Rönesans dönemi bestecisi William Byrd'un bir mesinden e, Agnus Dei bölümünü dinleyerek başlıyoruz. Kısa bir Agnus Dei bu. E, Paul, Paul Hillier yönetimindeki Hillier Ensemble'dan dinliyoruz. Rönesans dönemi İngiliz bestecisi William Byrd'ün bir mesinden Agnus Dei bölümünü dinledik. Agnus Dei yani Tanrı'nın kuzusu Hristiyan inancında İsa'ya verilen isimlerden bir tanesi yani Nasırlı İsa'nın bir ismi aslında. Ve bu Agnus Dei ilahisinin sözlerini okursam zaten çok kısa tekrarlardan oluşuyor hangi anlama geldiği çok rahat anlaşılıyor. Tanrı'nın kuzusu dünyanın günahlarını alıp götürürsün ve bize merhamet et diye başlıyor. Agnus dei tollis pekata mundi miserere nobis. Bu iki kez tekrarlandıktan sonra tekrar Tanrı'nın kuzusu dünyanın günahlarını alıp götür ve bize barış getir. Yani Hristiyan'ın en önemli dogmalarından birisi İsa'nın aslında insanlığın günahlarını sırtlandığı Biliyorsunuz bunun bir söylenişi Tanrı'nın kuzusu. Neden kuzu? Çünkü bu tam da Yahudilik yani Hristiyan'ın da çıktığı Yahudi inancındaki kurban töreninin Hristiyanlıkta İsa'ya yüklenerek oradan kaldırılması anlamına geliyor. Yani Yahudiliğin en önemli biliyorsunuz ritüeli tapınakta kuzusu. ...kuzu kurban etmek... ...bu e, kurban töreni... E, ...Hristiyanlık'ta... E, ...Tanrı'nın kuzusu İsa olduğu için... ...ortadan kalkar. Bununla ilgili... E, ...Yuhanna İncil'indeki... ...bölümü de yani İsa'nın neden... ...Tanrı'nın kuzusu olarak adlandırıldığını da... ...biraz sonra e, size okuyacağım ama... ...şimdi yine bir Rönesans... ...dönemi bestecisiyle devam edelim. Yine bir e, Agnus Dei ile Rönesans döneminin... ...en önemli İtalyan bestecisi ve... E, Klasik müzik tarihinde en önemli mess bestecisi Giovanni, Palestrina, Giovanni Luigi de Palestrina'nın en tanınmış messi Misa Papa Marcelli'den Agnus Dei bölümünü dinliyoruz. Şimdi eseri Jeremy Summerlee yönetimindeki Oxford Camerata'dan dinliyoruz. Palestrina'nın e, Misa Papa Marcelli e, adlı eserinden Agnus Dei bölümünü dinledik. E, bütün meslerde ve misalarda olduğu gibi son bölümü e, idi eserin. Agnus Dei'nin ne olduğundan konuşuyorduk. E, Agnus Dei yani Tanrı'nın kuzusu e, Hristiyan inancında e, insanlığı kurtaran ve Hristiyanları aslında kurtuluşa e, götüren bir öğreti bunun geliş yeri de tabii ki Yahudilik inancı aşağı yukarı Hristiyanların Hristiyan inancındaki bütün neredeyse dogmaların çoğu gibi bu da Eski Ahit'ten kaynağını alıyor Eski Ahit'in yani aslında Eski Ahit de demek doğru değil Tevratın ikinci kitabı Exodus'ta yani çıkış kitabında 12. bölüm tamamen kurban ritüelin nasıl ortaya çıktığını anlatır Fısıh Bayramı ile birlikte. Burada bunun hikayesi Yahudiler için çok basit. Mısır'da bulunan Yahudi kavmi Tanrı tarafından ya da Tevrat'ta anıldığı şekliyle Rab tarafından kurtarılıyor. Kurban sayesinde nasıl oluyor? Rab bütün Mısır'daki ...bütün evlerdeki ilk doğanları, bütün insanların ve bütün hayvanların ilk doğanlarını öldürecek. Ama bundan önce Musa'ya ve Harun'a diyor ki bu ayın 10'unda birer tane bir yaşında ve erkek koyun ya da keçi seçeceksiniz. Buna ayın 14'üne kadar bakacaksınız ve o akşam üstü bütün İsrail topluluğu bu hayvanları kurban edecek... Ee, bunun e, kanını bu hayvanın kanını alıp e, evin e, yan ve üst kapı e, sövelerine süre, süreceksiniz e, diyor kitapta ve bunun üzerine Tanrı e, daha, daha sonra da bu eti nasıl yiyeceklerini anlatıyor ve Tanrı e, Mısır'a geldiğinde e, üzerinde bu kan kurban kanı sürülmüş evleri görüp bunun İsrailoğullarına ait olduğunu anlıyor ve onları geçerek Mısırlıların çocuklarını öldürüyor ve bu sayede de e, Firavun e, Mısır, Mısır'dan İsrailoğullarının çıkmasını sağlıyor, çıkmasını istiyor. İşte e, İsraillerin çıkışını sağlayan, İsrailoğulların çıkışını sağlayan kitaptaki kuzu bu kuzu. E, i̇şte e, bu bütün ritüellerde olduğu gibi e, dinin temellerinden biri haline geliyor. Ve onun ardından işte Fısıh Bayramı'ndan önce e, Kudüs'teki tapınakta ...çok büyük e, kurban törenleri, törenleri yapılmaya başlıyor ve bütün Yahudiler birer kuzuyu ya da oğlağı e, tapınakta Tanrı için kurban e, ediyorlar. Bunun sonunu e, getiren tabi Yahudilik için değil ama e, Yahudilikten çıkan bir din, din olan Hristiyanlık için getiren işte o kuzunun İsa olması. E, bununla ilgili bölümü de e, aktarmaya çalışacağım ama... Tekrar bir Agnus Dei, bir Tanrı'nın kuzusu dinleyelim. Yine Palestrina'dan e, biraz daha kısa bir Agnus Dei olacak bu. Misa Haudi Christus Natus Est bir e, Noel e, Mesibu, Palestrina e, Bu Palestrina'nın. Bu Misa'nın Agnus Dei bölümünü dinleyeceğiz. E, Martin Baker yönetimindeki Westminster Katedral Korosu'nda. Palestrina'nın e, Misa, Hodi, Christus, Natus, Est e, mesinden Agnus Dei bölümünü dinledik. Bugün Agnus Dei e, üzerine konuşuyoruz. E, demin söylediğim gibi Yahudi inancındaki kurban e, ayiniyle, ritüeliyle ilgili bir şey e, Tanrı'nın kuzusu. Ama e, Hristiyanlık'taki Tanrı'nın kuzusuna e, tek referans 4 İncil'den Sonuncusu olan Yuhanna İncilinde geçiyor. E, Yuhanna İncil'in e, birinci bölümünde e, peygamber Yahya yani vaftizci Yahya'dan bahsedilir. Vaftizci Yahya e, Zekeriya'nın ve Elizabeth'in oğlu aynı zamanda İsa'nın e, akrabası. E, bu Kur'an'da da hem Zekeriya hem de Yahya peygamber olarak e, anılır. Hristiyanlıkta da Yahya peygamberlerden bir tanesi İsa'dan farklı olarak. tabii İsa peygamber değil mi? Aslında tam olarak değil. İsa tabi nasıralı İsa, Hristiyan inancına göre Tanrı'nın oğlu. Burada asıl peygamber İsa'nın gelişini haber veren ve İsa'ya tanıklık eden vaftizci Yahya, Yahya Yuhanna'nın birinci bölümünde, ee, şöyle diyor e, Yahya benden sonra gelen benden üstündür çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Bunu e, İsa ile karşılaşmadan önce söylüyor. E, daha sonraki bölümde Yahyanın ortaya çıkışı bölümünde şöyle bir anlatı var. E, onu okumak istiyorum. Yahudi etkililer Yahyaya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalim'den e, yani Kudüs'ten Kahinlerle levilleri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin, İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Yahya, peygamber yaşayan dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisler ona sen Mesih İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bütün bunlar şeriye ırmağının ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yohannan İncilinde bu bölümün hemen ardından gelen bölümün ismi Tanrının Kuzusu, bu Tanrının Kuzusu yani Agnus Dei bölümünde de aynen şöyle yazıyor: Yahya, ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor, o benden üstündür çünkü o benden önce vardı dedi, dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Tanrı kuzusu lafı ya da Tanrı'nın kuzusu lafı e, İncil'de bu şekilde iki kez geçiyor e, ve ikisinde de Yahya'nın ağzından geçiyor. E, ve bunun üzerine e, Yahya'nın tanıklığıyla İsa'nın e, Tanrı'nın oğlu olduğu da e, bir anlamda bu peygamber Yahya tarafından kanıtlanmış oluyor İncil'e göre. Hristiyan türcüsünde e, çeşitli e, kiliselerde ya da e, çizimlerde bir elinde e, ya da daha doğrusu boynunun üzerinde bir haç taşıyan bir kuzu simgesi vardır. Pek çok yerde e, rastlamış olabilirsiniz. İşte bu kuzu Yahya'nın bahsettiği kuzu ve aslında e, İsa'nın ta kendisi. Şimdi bir Agnus Dei daha dinleyeceğiz. Bu müzik tarihindeki en güzel Agnus Deilerden bir tanesi çünkü Ludwig van Beethoven'ın Missa Solemnis'inden geliyor. Re majör Missa Solemnis, Beethoven'ın en tanınmış ve en güzel dinsel müzik eseri. Bu eserin son bölümü bütün meslerde olduğu gibi Agnus Dei ve Dona Nobis Pacem iki bölümlü bir Agnus Dei bu. Ee, yaklaşık 16,5 dakikalık uzun bir bölüm. Ee, şimdi Beethoven'ın e, Misa Solemnis'inden Agnus Dei'yi dinleyeceğiz. Ee, New Flarmonia Orkestra ve Korosu'ndan koro şefi Wilhelm Pitts ve şef Carlo Maria Giuliani. Ludwig van Beethoven'ın Misa Solemnis Opus 123 Re Majör Misa Solemnis'inden Agnus Dei bölümünü dinledik. E, bu parçaya girmeden önce biraz fazla ilahiyata daldığım için e, solistleri okumayı unuttum size. E, en çok sesini duyduğumuz iki solist bu eserde bas Sans Sotin ve mezo soprano Janet Baker'dı. Muhteşem bir ...solo bölümlerde Diğer solistler tenor Robert Thier ve soprano Heather Harper'dı. Yeni Filarmoni korosu ve galiba orkestrayla yanlış söyledim demin... ...Londra Filarmoni Orkestrası olacaktı. Carlo Maria Giulini yönetimindeki. Misa Solemnis, Beethoven'ın yaşamının son yıllarında... ...yaklaşık olarak 1824 yılında ilk kez seslendirilmiş yaptığı bir eser... ...tam da 9. Senfoni ile aşağı yukarı aynı dönemde beslediği bir eser bu. Gerçekten en az 9. Senfoni kadar görkemli koral ve solo bölümleri olan bir eser Misa Solemnis. Daha sonraki programlarda aslında bu eserin tamamını da çalmaya çalışırım. Bugün Agnus Dei'lerin bir derlemesini birkaç Agnus Dei en azından yapmaya çalışıyoruz... Şimdi programın e, sonuna yaklaşıyoruz. Bir Dei daha çalacağım. E, bu Dei Beethoven'ın çağdaşı e, İtalyan besteci Luigi Cherubini'den gelecek. Cerubini'nin e, tam da yine e, bu yıllarda yani aşağı yukarı e, Beethoven'ın Misa Solemnis'i bestelemesinden e, birkaç yıl önce yaptığı 18. Louis'nin e, taç giyme töreni için e, Misa solennel. ...adlı eserinden bir bölüm dinleyeceğiz. E, Cherubini İtalyan... E, bir ...İtalya doğumlu bir besteci ...ama yaşamının büyük bir kısmını... ...Fransa'da geçirmiş. O yüzden de... E, ...18. Louis'nin... ...taç giyme töreni için yapmış bu mesi. E, buradan bir... E, ...Agnus Dei bölümünü... ...yani son bölümünü dinleyeceğiz şimdi. Gelecek hafta daha doğrusu... ...önümüzdeki çarşamba günü. Çünkü e, başta da söylediğim gibi... ...çarşamba gününe transfer oluyoruz... ...Agnus Dei olarak... Ee, yine Agnus Dei'lere devam edeceğiz. Ee, daha önce de çaldığım Johann Sebastian Bach'ın e, Agnus Dei'yi, Reminor mes, e, mesinden. Ayrıca e, jenerimizde de duyduğunuz Samuel Barber'ın Agnus Dei'si e, Schubert, John Taverner ve, ve John Rutter gibi çağdaş bestecilerinde e, Agnus Dei'lerinden örnekler sunacağız. Ayrıca bugün e, tam e, hem eski ahitten hem de yeni ahitten ee, bölümler okudum size. Bir sonraki programda daha e, çağdaş bir İncil yorumu Saramago'nun e, İsa'ya göre İncil romanından birkaç bölümle e, daha seküler bir e, Tanrı kuzusu yorumu e, sunmaya çalışacağım size. Şimdi e, son olarak e, Luigi Cerubini'nin tanrı e, Sol Major Mesolonelinden Agnus Dei bölümünü dinleyeceğiz. Bu eseri Richard Cook yönetimindeki Londra Flaminor korosu ve Ricardo Mutti yönetimindeki Londra Flaminor orkestrasından dinliyoruz. Luigi Cherubini'nin e, bir mesinden Mesolone elinden Agnus dei bölümünü dinledik. Bugün e, yayın, 29. yayın döneminin son e, Agnus dei'sinde e, Agnus dei özel programı yaptık. E, bir kez daha e, programın başındaki duyurumu tekrarlayayım. Bundan böyle Agnus Dei Tanrı'nın Kuzusu programı çarşamba günleri öğleden sonra 14.30-15.30 arasındaki klasik müzik kuşağında yer alacak. Dolayısıyla bugünkü program son pazar programımızdı. Ve bundan sonraki programda 3 gün sonra çarşamba günü yer alacak ve Agnus Dei'lere devam edeceğiz. O programda. Bizim programımız bundan önce Isabelle Verdiye'nin Alafranga programının yayınlandığı gün yani çarşamba günü.